Değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri Yeşilçam Arközü Programı'nda bendeniz Utku Uver'le ilk programda sizlerle birlikteyiz. Bu ilk programda sizlere e, programın içeriği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii bu radyo programının içeriğinden bahsederken benim Yeşilçam ile detaylı olarak ilgilenme hikayemi de sizlerle paylaşmanın en doğru olacağını düşündüm. Çünkü pek çok kişiden farklı olarak Yeşilçam e, benim için bugün de Türk sinemasını ifade eden bir kelime. Kimi zaman 90'a kadar olan dönümü anlatmak için ve nostalji filmlerden bahsederken Yeşilçam filmleri olarak bahsetsek de... ...ve bu kelimeyi bu şekilde kullansak da bu kelimenin anlamı benim için birazcık daha farklı. Hani nasıl e, Hollywood deyince Amerikan film sektörünü anlıyoruz. Benim için de Yeşilçam deyince Türk sineması akla geliyor. Daha su. bütün Türk sinemasını anlıyorum. Bu şekilde tabii bugün bu terimi Yeşilçam olarak kullanmak ne kadar doğru... ...bugünkü sinemamız için Yeşilçam olarak kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama taşlar yerlerindeyse de Yeşilçam benim için her zaman için Türk sineması ol ve Türk sinemasının bütün geçmişini anlatan bir terim olacaktır. Zaten ilginçtir benim Yeşilçam ile tanışmam da pek çok kişi için Yeşilçam denen dönemin bittiği yıllara rastlıyor. Yani 90'ların başına. Video dönemiyle birlikte büyüdüğüm için, video kasetlerle büyüdüğüm için ilk tanıştığım isimler Kemal Sunal ile Cüneyt Arkın olmuşlardı ve onların filmleriyle büyüdüm diyebilirim video kasetlerde. Tabii ayrıca yabancı filmler de izliyorduk o dönemde. E, ve 94 e, yılında e, o zaman hala açık olan Doğuş Lisesi'nin de Doğuş Efemis'in bir ra, e, radyosu vardı. O da bir radyo programı yapmaya başlamıştım ve bu radyo programında şarkı aralarında filmlerden mikrofonla aldığımız e, repliklere yer veriyorduk ve geçitler yapıyorduk. Mesela o dönem aksiyon filmlerine olan ilgimden dolayı ve radyo programına rock müzik rock müzik programı olduğu için genelde replikler epey gaz replikler olurdu. Mesela Abdul Rahman Palayın, o zaman seslendi mesela, Abdul Rahman Palayın seslendi, bir cüneyt arkın filminden. Artık adalete sağlamanın zamanı geldi dedikten sonra, mesela Recep İsmet'in veya bir Bedri Lij'in şarkısı çalıyorduk. Bu şekilde hem replikler bizi besliyorlardı, hem de programın içine değişik bir de dinamizm de katıyorlardı. Hatta bazen filmlerdeki bazı replikler şarkın içeriğiyle de eşleşmeye başlamıştı. Mesela aldatma ile ilgili veya intikamla ilgili bir repliği eklersek arkasından genellikle Jimmy Hendrix'ten Hey Joe şarkısını çalmayı tercih ediyorduk. Hey Joe da çok ilginçtir. Türk filmlerinin içerikleri de bayağı uyan bir şarkıydı. Bu şekilde Yeşilçam ilgim yerine oturmaya başladı. Ve daha sonra tabii o dönemde etrafı da araştırmaya başladığında Yeşilçam'ı farklı kullanan pek çok insanlar da, insanlarla da tanışmaya başladık. Mesela bunlardan en önemlisi 2 bölü 5 benze. O dönem yer altında oldukça patlamışlardı ve Yahya ile birlikte Serhat'ın yaptığı İlk iki demokrasi epey elden elde ulaşmaya başlamıştı. Bir de o dönem yer alan Mondo e, Traşo ve e, Gözel Mecması fanzinleri de... ...yeşişim üzerine çok değerli bilgiler içeriyorlardı. Tabii o yıllarda 60'lı 70'li filmleri bulmak çok mümkün değildi ama... ...ilginçtir yine aynı yılda özel televizyonların devreye girmesiyle birlikte... ...Türk filmlerine de yer verilmeye daha fazla başlandı. Ve bu şekilde biz de filmleri biraz ulaşmaya başlamıştık ama yine hala ana kaynağımız... Video kasetleriydi tabi video kasetlerine ulaşabilmek zor olsa da bir şekilde olasılık dahilinde olduğu için filmleri bu şekilde izliyorduk. Fakat filmler hakkında yazılı kaynağa ulaşamıyorduk. Çünkü bugünkü bugünkünden birazcık daha farklı. Mesela o dönemde ses dergisini bulmak bugünkü kadar kolay değildi çok daha ilginç. Yani bundan 15 sene 20 sene öncesinden bahsediyorum ses dergilerine ulaşmak çok kolay değildi. İşte o dönemlerde bizim için gözel mecmuası da değerli bir kaynak oldu. Araştırmalar e, ve bu konu hakkında daha derin bir bilgiye ulaşmanın e, mihan taşı... Yani ...gözel mecmuası oldu desem yanlış olmaz. Tabii şimdi 2 bölü 5 beze ve gözel mecmuasından bahsedersem... E, ...programın ilk şarkısının 2 bölü 5 bezeden olmasının e, daha doğru olacağını düşünüyorum. E, Serhat Köksal'ın e, kopyalı yapıştır tekniği kullanarak ortaya çıkarttığı bu... Şarkılardan bir tanesini dinlemek istiyorum. Burada bas da Yahya çalmış. O zaman o dönemde Serhat'la birlikte çalışıyordu. E, film Battığa Gazi ve Malkoçoğlu filmindeki replikler rap, kullanılarak ortaya çıkartılmış. E, bu sırada ilk tabii kasetten ilk dinlediğim şarkı... ...ilk ilgimi çeken, kasetten ilk ilgimi çeken şarkı buydu. E, şarkıda hani kostüme film denilen bu e, tarih filmlerdeki bütün klişelerde yer veriyor. Bugün bile zaman ötesinde bir yaklaşım olan e, bu şarkılar... İçin hala Serhat Köksal e, gibi üretim yapan çok fazla hani kişi e, yok diyebiliriz herhalde baktığımız zaman yani sayısı daha fazla arsını istiyorum. Açıkçası hani 90'lara göre belki daha fazla insan var ama keşke bu tip üretimler daha fazla olsun. Programın ilk şarkısı olarak 2 bölü 5 bezeden Battığa Gazi ve olduğunu dinliyoruz. Canını almaya geldi. Gülsün sen. Baktal Gazi'nin oğlu Seyir son derece net ve cesur birer. Güle gibi seviyorum battalı, Dili gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim. Bak dostum. battal. Azrail'in battal. Battal gazinin oğlu Seyf Battal. Battal gazinin oğlu Seyf Battal. battal gazinin oğlu. Ne bekliyorsun? Müthiş bir öfke hissi meydana Evet 90'lı yıllarda Türk sinemasına ait bilgiyle ulaşmak gerçekten zordu. Bundan bahsetmeye başlamıştım. Tabii gözel mecması da işte dediğim gibi. Sonra Kinema Dergisi bazı özel sayıları yer vermeye başladı. Ve bir şekilde artık ben de Beyoğlu'nda sahafları gezmeye başlamıştım. O dönemde görseller toplamaya başladım. Ve bu Beyoğlu'ndaki afiş toplama, fuaylara asılan lobi kartların toplama, fotoğrafların peşine düşme benim için bir, bir şekilde bir kutsal hazine avcılığına dönüştü. Birazcık da programın da ismi oradan geliyor diyebilirim. çam Arkeolojisi. O zaman sahaflarda tozlanmış kutuların içinde çama ait fotoğrafları aradım çok olmuştur. Birazcık da benim de toza alerjim olduğu için de bayağı da böyle zor şartlarda bazen araştırmaları araştırmalarımızı araştırmalarımı yapıyordum. O dönemde Deniz Kitabevi ve Metin Demiran'ın atılgan dükkanlarında en fazla uğradığım yerlerden... İki tanesiydi. E, Denizden genellikle özellikle Cüneyt Ark'ın afişlerine ulaşmak çok kolay oluyordu. E, Metin Demiranda zaten e, fantastik e, sinema üzerine hemen her şeyle ilgilenen hani ve size de ilham kaynağı olan bir insan olduğu için bir şekilde Metin'in dükkanı Atılgan e, ve Deniz'in Deniz Kitabı ve benim için mağaz haline gelmişti. Tabii 2000'lerin yaşın 2000'lerin başında pek çok dergi ve kitap ortaya çıktığı için bugün farklı gözükse de o yıllarda Cidden büyük sıkıntı çekiyordum Sorunum sadece Bilgi bulmakla ilgili değildi Doğru bilgiye de ulaşmaktı Çünkü Bazen bir gazete küpüründe gördüğünüz haberin Doğru olamayacağını yıllar sonra Daha net anlamaya başladık O zamanlarda sadece elimizden bazen elimize geçen Bazı gaz küpürleriydi Mesela bunlardan bir tanesi Yadigar Ejder'le ilgili olanıdır Yadigar Ejder'in ee, nasıl öldüğüyle ilgili o dönemlerde elime ulaşan bütün bilgiler e, onun donarak öldüğüne üzerineydi. Oysa bugün biliyoruz ki e, tansiyon düştüğü için yere düşmüş ve kafasını çarpmış. Daha sonra da hastanede kurtulamayarak e, vefat etmiş. Tabii bu çapraz araştırmaları bugün daha rahat yapabiliyoruz ama e, dediğim gibi 90'ların ortasına geldiğimizde artık hem e, Atlas Pasajı'ndaki e, dükkanlardan hem çeşitli koleksiyonerlerden ya da arşivcilerden iletişime geçerek birazcık daha ilerleme fırsatı bulmuştum. Ee, bunun sonucunda da 2002'ye geldiğimiz yıllarda da e, bir şeyler karama, karalamaya başladım. E, Tabi o dönemlerde Fantastik Türk filmlerinin e, 15-20 tanesi VCD'ye basılmıştı. E, İnternette birazcık daha hani bant genişliğine sahip olduğu için e, forumlar ortaya çıkmaya başladı. İşte benim için bir dönüm noktası da burada oldu. Burada Almanya'da yaşayan Türklerle e, ...kontak haline geçtim ve e, onların ulaşabildiği video kasetlerin e, dijital ortama aktarılması konusunda ilginç bir grup oluşuldu kendi aramızda. Çünkü bu filmlerin hemen hemen hiçbirine ulaşmak mümkün değildi. Bu 2000'lerin başından bahsediyorum. E, ve bu şekilde e, mesela Samsur Kurulu'ndan geçmeyen ama video kaset olarak e, Almanya'da basılmış pek çok Türk filmine ulaştım. Bu tabi... Hani çok e, Cüneyt Arkın'ın kavga, vurdulu kırdılı filmlerinden de bahsediyorum. Ya da e, Zeki ile Metin'in e, eğlenceli filmlerinden de bahsediyorum. Yani bu pek çok filmin e, tam versiyonuna da ulaşmaya başladım. E, bu hikayede beni ve birkaç arkadaşımla birlikte Ercan Demirel ve Gökay e, Gelgeç ile birlikte bir web sitesi kurmaya yöneltti. Sinematik e, Yeşilçam isimli siteydi. 2007 yılında kurduk. Tabii bu benim için bütün araştırmaları tamamen yazılı bir mecraya taşımaktı. Bu dönemden sonra tabii e, yani bahsettiğim dönem 2007 dönemi olduğu zaman e, kitap sayısında da bir artış ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi Metin Demirehan'la Giovanni Sconomilla'nın e, birlikte yazdıkları Fantastik Türk sineması ve Erotik Türk sineması, e, Türk sineması kitaplarıdır. Fantastik Türk sineması kitabı e, benim için e, bir başucu kitabına dönüşmüştü. O dönem bu filmler üzerine yazdığım için. Ve bir referans noktası oldu. Bir noktadan sonra benim gibi birkaç arkadaşla birlikte bu kitapta yer alan filmleri aramaya başladık. Bu filmleri aramak yetmedi. Afişlerini aramaya başladık. Lobi kartlarını aramaya başladık. Ve herhalde Türkiye'de bir 200-300 kişi kadar bu şekilde araştırmayı sürdünen insanla tanışma e fırsatı, fırsatı yakaladım işte sayesinde. Tabi bu yolculuktan bahsederken e 2007 yılında kaybettiğimiz Demiran'ı almadan geçmek olmaz. Ee, i̇şte o sebepten dolayı ben ilk programda bir de ona şarkı itaaf etmek istiyorum. Ee, Metin Demiran sanırım Giovanni Scannamile ile birlikte Dünya'yı Kurtaran Adam filminin bir e, kült film mertebesine erişmesinde çok uğraş verdiler. Metin Demiran dükkanında filmden filmdeki sesleri bir ses kasetine kaydedip satıyordu. O kadar e, ileri gitmişti bu e, Dünya'yı Kurtaran Adam kültlüğü ve onu sahiplenme konusunda. Ee, ...tabii filmde John Williamson... ...Indiana Jones için bestelediği... ...Riders March var. Bu şarkı bir şekilde... Dünya Kurtan Adam Marşına dönüştü. Ve hatta ilginçtir... ...pek çok insan hani e, o dönemlerde... ...Indiana Jones değil Dünya Kurtan Adam... ...filminden biliyormuş bu şarkıyı. Böyle ilginç bir not var. E tabi... E, ...bu ses kasetini hatırlatmak için hem de... E, ...buradan e, bir selam göndermek için... ...Metin Demirhan'a... E, ...geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Metin Demirana. Şimdi de John Williams'ın Raiders March'ını ya da diğer adıyla Dünyayı Kurtaran Adam Marşı'nı dinelim istiyorum. Yakın bir geçmiş olmasına rağmen tabii özellikle bu son 10 yılda artan e, Türk sanılması üzerine yazılmış kitap e, ve e, ortaya çıkan dergiler, e, ortaya çıkan pek çok web sitesi e, bugün çok e, farklı bir yere gelmesini sağladı Yeşilçam'ın. Ancak e, şu noktadan bakmanızı tercih ederim. E, bu Yeşilçam olarak nitelendirilen dönem 6000 filmi kapsıyor. Bu 6000 film içerisinde sanırım... 200 kadar film kayıp. Bu 6 600, bin filmin e, ortaya çıkmasını sağlayan binlerce Yeşilçam emekçisi var. Bu Yeşilçam emekçilerinin pek çoğunun ismi hiçbir yerde geçmemiş. Hikayeleri geçmemiş. Bazı belgeseller yapılmış olmasına rağmen ben bu kadar çok film için e, hala yeterli kaynak olduğunu veya yeterli kitap olduğunu düşünmüyorum. E, bir şekilde... Şu andaki gidişattan çok memnunum çünkü insanlar gerçekten ilgi duymaya başladılar. Film festivalleri özellikle Yeşilçam üzerine oldukça çok kitap üretilmesine katkıda bulunuyorlar. Ancak ben de e, Açık Radyo kanalıyla artık e, bu araştırmaların başka bir boyuta ve formata e, taşıdığımı düşünüyorum. Tabii e, bu konuda e, 90'lı yıllarda benden daha önce yola çıkmış olan e, Mesut Kara... Ee, Atlas pasajındaki devinde bahsettiğim Metin Demiran, e, kaybettiğimiz Gece Yarısı sineması'nı çıkartanlardan e, Sadık Onur Alp, e, hepimiz için Beyoğlu kontu olan Giovanni Scognamila'nın bir şekilde yolunda ilerlemeye çalışıyorum ben de ve umarım e, önümüzdeki yıllarda da e, bir şeyler bu arşive bir şeyler katmış olabiliriz. Dediğim gibi çok yanlış bilgi de var e, sinemamız hakkında, işiçan tarihi hakkında. Bu bilgilerde bir şekilde hem kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bazen kendi bildiğim doğru bildiğim e, bilgilerinde daha sonra yanlış ol, olabileceğini görüyorum. Bunun için de ben de e, program sırasında elimden geldiğince e, fazla sayıda sinema emekçisiyle e, görüşmeye çalışacağım ve bunlardaki e, onlarla birlikte yaptığım bu. Ee, ...sohbetleri de e, radyo yayınında değişik konseptler içerisinde yer vermeye çalışacağız. Çünkü bugüne kadar da zaten yaptığım bazı görüşmeler vardı. Ee, bunları da radyo programı içerisinde bölümlere ayırıp... E, yani ...soru cevap şeklinden ziyade bir konu üzerine... E, ...çeşitli e, sinema emekçisi veya araştırmacının ne dediğine bu ...konular üzerine neler, hangi fikirleri ortaya koyduklarını... ...ya da ne düşündükleri hakkında... ...böyle değişik kolajlar da yapmayı düşünüyorum. Ee, bir de bunun dışında... E, ...sinema tarihimizde... ...özgün müzik sayısı çok az. Ee, yani özellikle 1950'ler ve... ...1990'lar arasındaki bu 40 yılı düşündüğümüz zaman... ...özgün müzik sayısı çok az. Cahit Oben aklımıza geliyor. Cahit Berkay aklımıza geliyor. Ancak... E, yani bir ...film müziği dediğimiz zaman herhalde... ...aklımıza o yıllardan... ...hani 100 tane film müziği gelmez. Yani bu çok ilginçti bir e, durumun oluşmasına sebebiyet vermiş. Filmlerimizde çok fazla yabancı müzik kullanılmış ve bu müzikleri deşifre eden insanların da e, Val ile ben geçtiğimiz yıla tanışmıştım. Çok ilginç. Filmi izliyor genelde tanışmış insanlar ve o filmde dinledikleri şarkıyı bulmaya çalışıyorlar. Yüzlerce belki albüm dinliyorlar sadece bir şarkı bulmak için. Ki bazen e, bu şarkının düzgün bir kaydı olmuyor. E, ses teknisyenine o şarkıyı kullandığını düşündükleri ses teknisyenine ulaşmaya çalışıyorlar. Ondan ismini almaya çalışıyorlar ve bunu çok ilginç bir kültür oluşturmuş e, zaman içerisinde. Yeşilçam müzikleri diyoruz buna ancak e, şarkıların hemen hemen çoğu e, aslında başka film için yapılmış müzikler. Yani mesela bunlardan biraz önce örnek verdiğim e, John Williams'ın e, Radius Marşı. Biz de Dünya Kurtanadan Marşı'nı yaptık. E, marş olarak e, dönüşmüş. Bunlardan başka e, mesela şu anda e, hem de e, program başladığı zaman dinlediğiniz bir şarkı var. E, Lalo Şirifi'nin e, Enter Dragon filminde Bruce Lee ile özleşmiş bir şarkı. Ancak e, sanırım o yıllarda Bruce Lee'nin herhangi bir filmini izlemiş birisi için e, Lalo Şirifi'nin şarkısı kavga ve dövüş e, sahnelerine başlama şarkısı olarak e, yerleşmiştir. Herhalde e, Lalo Şirifi'nin ee, ...bu şarkı bestelendiği zaman e, binlerce kilometre ötedeki başka bir ülkenin sinemasında çok daha farklı bir yere sahip olacağını tahmin etmemiştir. Ee, Onun için şimdi, şimdi sizlerle bu şarkı çalmak istiyorum hem de programın e, Jingle'ında da e, yer aldığı için. E, Güzel Mecmu'nda şöyle bir detay vardı. E, ses teknisyenlerinden Tuncar Aydınoğlu e, Enter the Dragon için şöyle demiş... O şarkı ses teknisyenlerinin marşıdır. Lalo Şrif'ten dinliyoruz. Enter the Dragon. <Gülüyor> ...Şirif'in Enter Dragon veya Ses Teknisyenlerinin Marşı. Evet, e, umarım 3 aşağı 5 yukarı e, Yeşilçam Arkeolojisi programında... E, ...neler üzerine e, konuşacağımız, e, biraz neleri değineceğimiz hakkında genel bilgi verebilmişimdir. E, programımız salı günleri saat 15.30'da e, açık radyo 94.9'da yer alacak. Ayrıca yine siteden e, programın podcast'ına de ulaşabilirsiniz... Ben de yazılarıma çeşitlilerde devam ediyorum. Bunların başında da Yeşilçam üzerine yazı yazdığımız sinematikeşilçam.com sitesi var. Ee, bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğumuzun da ilk programı olacak. Umarım e, değişik ve dokunmamış hikayeleri de hep birlikte sizinle birlikte Yeşilçam üzerine ulaşırız. Hepinize iyi günler diliyorum.